Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine çok değerli bir kari dostumuzla birlikteyiz. İbrahim Altuntaş. Daha önce Kur'an Vadisi'nde hocamızı ağırlamıştık. O zamanlar tabii ki Bursa'da bir camide görevliydi hocamız. Ama şu an itibariyle Sultanahmet Camii'nde müezzin olarak görev yapıyor. İbrahim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim çok sağ olun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'a ilgilenir versin. Teşekkür ediyoruz İbrahim evet. hocam. İbrahim hocam 7 sene önce de aynıydınız, şimdi de aynısınız maşallah. E, saçlarda beyaz falan pek belli olmuyor İbrahim hocam. <gülüyor> Maşallahınız var. Allah güçlüt evetcüğünüz. Allah bizi layık etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Hocam her zaman olduğu gibi, her programımızda olduğu gibi yine sözlerin en güzeli Kur'an kelamı ile başlayalım mı ne dersiniz? Tabii inşallah. Evet İbrahim hocamız Yusuf suresi 8 ila 20. ayetleri okuyacaklar. Buyurun hocam.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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أم لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ صَالِحِينَ Lütfu ve alqulu fi riyabet eljub وَإِنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صِحُونَ <تكلم> أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيْ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِن لا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما When you قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله Ta'an <tuh> wa Kul ya ve esr billah vallahu وشرا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Allah değerli burçi hem dileyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor İbrahim Aln hocamızla birlikteyiz kendileri Yusuf Suresi 8 ila 20 ayetleri okudular tabi Yusuf Suresi kısassaların en güzeli diye geçen sure Dolayısıyla biz de bu okunan ayetlerin me önce bir verelim sonra da kraatle ilgili incelikler var onlar üzerinde durmak istiyoruz hocamızla birlikte Evet 8 ila 20. ayetlerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O zaman kardeşleri demişlerdi ki gerçekten Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz. Faydamız daha çoktur. Muhakkak ki babamız apaçık bir hata içindedir. İçlerinden biri dedi ki, Yusuf'u öldürün veya onu bir yere bırakın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tevbe eder de salih kimseler topluluğu olursunuz. İçlerinden söz sahibi olan biri Yehuda ise, Yusuf'u öldürmeyin.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 Şüphe yok ki biz onu gerçekten muhafaza edicileriz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Çünkü siz ondan habersiz kimselerken onu kurdun yemesinden korkarım. Onlar, yemin olsun ki biz birbirine bağlı bir cemaat olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse o takdirde şüphesiz ki biz elbette hüsrana uğrayanlar oluruz.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 Az bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten onlar onun hakkında rağbetsiz, ona değer vermeyen kimselerdendiler. Evet İbrahim hocam okuduğunuz bu ayetler, mealini vermeye çalıştığımız bu ayetler hakikaten Yusuf peygamberin yaşadığı en zor imtihanı anlatan ayetlerdi. Orada e, mealini de verdik tabii. Orada bazı kıraat tesbiti ile ilgili hususlar var değil mi hocam? Mesela kuyunun içine atılmasını anlatan kelime cüb diye evet, değil mi? Evet. Evet. Biraz bahseder misiniz hocam onda? Şimdi tabii burada Kur'an-ı Kerim'in kıraatleri esnasında ayetlerin belli bazı vurguları var. Evet. Buradaki kuyuya atılma hadisesini ifade eden ayetin cüb ...diye anlatılmasındaki özel neden, o hadisenin ne kadar feci bir durum olduğunu, kardeşlerinin yani o anda Yusuf'u kuyuya atarken ki... ...yaşamış oldukları ruh halini aslında yansıtmaya dönük bir e, teşvik olduğunu, yol gösterici bir yöntem olduğunu ifade etmek içindir. Aynı zamanda tabi burada ayetin devamında gelen hayna ile hile tünep bir enhum bir emrhala diye devam, ed devam ediyor ya ayet Evet ee, Yani onlar farkına varmadan hani oradaki e, mevcut e, yaşanan hadiseyi biz e, vahy etk ve haline gelen o durumu da ifade etme Burada rabbimizin şanını da Hı -hı. Şanının da ne kadar yüce olduğunun da ifade etmesi açısından Hı -hı. kıraat estetiği açısından bu vurguların ...mutlaka dikkate alınarak okunması icap eder. Manaya mutabık olması gerekiyor değil mi? Elbette, hocam? elbette. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim herhangi bir şiirsel metin değil. Evet. Tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberimize vahyettiği... ...bir hayat rehberidir. Her şeyden önce. insanlığın kurtuluşunun rehberidir. Evet. Herhangi bir şiir kitabını dahi okurken... O şiirin vermiş olduğu mana ile ilgili çeşitli vurgular yapılır. Buna da e, bir e, sanatsal anlam yüklenir. Böylesine bir şiirde dahi bu kadar önemsenen bir durumun Kur'an-ı Kerim kıraati üzerinde önemsenmemesi düşünülemez. Evet. Dolayısıyla e, bizim büyük kıraat üstatlarımız bu e, raf'us sawt, haftus sawt manalarına gelecek şekilde sesi yükseltme ve alçaltma gibi <gülüyor> e, çeşitli kavramlarla bunu ifade etmişler. Evet. Buradaki ana sebepte müjdeliyen ayetleri, biraz daha üst perdeden <gülüyor> <gülüyor> e, ceza ifade eden ayetleri, azaptan cehennem azabından tabii, bahseden tabii. ayetleri evet, değil mi? Daha evet, böyle şuronda e, şey yaparak veya kafirlerin dinimizi, peygamberimizi alaya aldıklarını ifade ettikleri ayetlerin yani onların sözlerinin Hı -hı. olduğu geçen ayetleri evet. biraz daha farklı tonlarla Hı -hı. okumak icap ediyor ki manaya hem uygun olsun hem de bu yüce kitaba duyulmuş olan saygının ve hürmetinin de gereği Hı -hı. olsun Hı -hı. diye düşünmek gerekiyor. bunu. Evet. Diye İbrahim Hocam bu evet. sesi yükseltme alçaltmayla ilgili bir iki örnek verebilir misiniz hocam uygulamalı? Şimdi e, örnek verecek olursak şöyle diyebiliriz. Mesela Kur'an'ı ı Kerim'de ya eyühellezine amenu diye başlayan ayetler var. Evet, iman edenler diyor. Ey var. iman edenler diyor. Bize hitap ediyor. Hı -hı. Ne diyor bize? Veya diyelim ki udkurullaha zikran kefira diyor. Allah'ı tamam. çokça zikredin. Evet. Veya hatta amenukeru yani vescudu ve'budu rabbekum ve'alul hayra alalikum turcehun. Evet. Yani ruku edin, secde edin. Yani buna benzer e, bu kelimelerin geçtiği yerlerde sesi Hı -hı. yükseltiyoruz. Çünkü Hı -hı. neden? Hı -hı. Burada Rabbimizin direkt bize bir hitabı var. Uygulayalım mı hocam? Tabii. Mesela şöyle yapalım. Ya eyyuhal lezine amenur ke'u vesdudu ve abudu rabbekum ve Ey iman edenler rükü edin, secde edin, Allah'a ibadet edin ki kurtuluşa ereysiniz. Yani evet. duyun bunu değil mi evet, hocam? Evet, Bu sesi onu, duyun, duyun manasında yani, yükseltmek gerekiyor. Elbette yani evet. dikkat çekiyor. Hmm. Diğer taraftan. Ama bunu şöyle sönük söylersek ey iman edenler. Ramaz kılın, rükü edin, secde edin, Allah'a ibadet edin ki eresiniz. Bu eresiniz. Yani Kurtulmaya çok, da bilirsiniz gibi oluyor. Yani çok ruhsuz, yani Hı -hı. yapsanız Hı -hı. da olur yapmasanız Hı -hı. da olur gibi evet, evet. böyle bir şey ifade eder. Aynen. Belki çoğumuz bunu okurken, belki bu kastla okumayız ama yani biraz almak lazım tabii değil mi? derine inerken Hı -hı. böyle bir kastın da olabileceği gibi bir mana çıkartılabilir. Hı -hı. Bundan kaçırmak için bu vurguya Hı -hı. dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Mustafa İsmail e, merhum değil mi hocam? Buna çok dikkat eden karilerden. Evet. Manaya mutabık okuyan e, ender karilerden biri hakikaten. Şimdi, şimdi özellikle tabi Arap karisi yani Mısır karilerinin en önemli özelliği manaya son derece hakim olmalarıdır. Tabii. Hı -hı. Şimdi bizim Türkiye'de Kur'an-ı Kerim elbette çok güzel okunuyor. Bizim İstanbul geleneğimiz de en az Mısır geleneği kadar eski bir gelenektir kadimdir evet. ancak bizim özellikle Osmanlı devletinden sonraki jenerasyonda birazcık bu e, manayla ilgili olarak bir de farklı bir dili konuşuyor olmamızın da getirmiş olduğu dezavantaj da var bunun içerisinde evet. ee, biraz manadan koptuk evet. manadan koptuk sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek dahi bizim açımızdan belli bir dönemde yeterli bir ne? Dedendi. Hı hı. Çünkü onu okuyacak kişilerin de olmadığı hı. son derece fetret içeren zamanlar da geçirdik çünkü. Evet. Ama bütün bunlar tabii bizi Kur'an'ın manasından, o derin mesajından bizi kopartmamalı. Yine bizim karilerimizin de özellikle büyük Kur'an üstadlarımızın hali hazırda hayatta var olanlarında evet. buna çok derece riayet ettiklerini bize tavsiye ettiklerinden yola çıkarak söylüyoruz. Çünkü hı hı. biz bu bilgileri evet. onların tavsiyelerinden telkinlerinden yazdıkları eserlerden öğreniyoruz. Çünkü sonuçta onlar kadar biz bu işin üstadı değiliz. Evet. Biz onların öğrencileriyiz. Onların yollarını takip ediyoruz. Elhamdülillah ki böyle yetişmiş Kur'an noktasında ehliyet sahibi olan büyük üstadlarımız var. Bu noktada da yani gerçekten memleketimizin insanı ne kadar şükretse azdır. Ama tabii yeterli mi? Değil. Teşvik etmek lazım. Daha çok Kur'an'la haşır neşir olacak, onu o noktada uzmanlaşacak insanlar yetiştirmek lazım diye hı. düşünüyorum. Sesi düşürmemiz gereken bir ayet örneği de verelim mi hocam? Ya leytenikün ve ayeti olabilir mesela Evet mi? bu <gülüyor> olabilir çünkü buna benzer birkaç tane daha örnek de verilebilir ancak bu en yakın sizin hı. şimdi hı. ilk aklınıza geldiği şekliyle. Hı hı. Burada çünkü neden? Burada sesi düşürüyoruz. Burada insanın kendisine ne kadar yazık ettiğini anladığı hı hı. hadise. Tüh be der gibi tabii değil mi hocam? Pişmanlık evet. ifade eder hadise. Neden yaptım ya ben Yani ben buna niçin böyle bir yola girdim der gibi ifade zaten öyle diyor. Burada sesi mümkün olduğu kadar tabii ki düşürmek, düşürmek lazım. Evet. Çünkü aksi takdirde... Bunu da yüksek tonla ifade ettiğimiz zaman bu sefer tersi bir mana tabii. çıkar ki pişmanlık değil, e, övünme evet, değil, ne yani, manası? Yani evet tabii öyle bir mana çıkartılabilir. O evet. açıdan bundan da mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Evet, aynen evet. öyle hocam. Uygulayalım hocam. Evet, mesela ne diyor orada? Yawme yuzul ma kademet huwa yaqulu'l kafiru ya Mesela ayetin başından Yawme <gülüyor> yuzul مرء ما قد دمت يذ يقول الكافر يا ليتني كنت تراب bak o ya gelirken bayağı bir düştünüz ses düştü çünkü neden çünkü ya kadar ayetin mealini verelim şüphesiz ki biz sizi yakın bir azab bile korkuttuk o gün kişi ellerinin takdim ettiği şeye önceden işlediği ameline bakar ve kafir ah keşke ben toprak olsaydım der. Demek ki burada yavme yanzurul mer ma kattamat yedahu kadar sesi zinde tutma payımız var. Hı hı, hı hı. Orada ya leyteniye geldiğimiz zaman iyice düş düşebiliyor. İyice kadın. sesi düşürmek icap ediyor ki hı hı hı. çünkü hı hı. burada o pişmanlığın hı hı. en düzgün şekilde ifade edildiği hı hı. husus önümüze çıkmış oluyor. Evet hocam. Bu Yusuf suresine dönecek olursak tekrar evet. cüb kelimesi birden fazla yerde geçiyor değil mi İbrahim hocam? Evet. Bir önceki ayette de yine Hı -hı. geçiyor. Ne diyebiliriz? Kâle minhum la taktulû Yusuf'e ve elkuuhu fi ghiyabetil cübbi cubb. yeltegidhû ba'du seyyârdir. Burada cüb diye durmak yine dikkati çekme adına e, durulabilir değil mi? Dur, durulabilir. Fakat genel o anlamda bizim Türk karisi bu ayetleri bir hatim tertibi üzere okuduğu için ondaki bazı hatim hususiyetlerini de dikkate alarak geçerek okumayı tercih etmişler, vaslederek okumayı tercih etmişler. Ama tabii ki burada oraya bir vurgu yapma adına durulur ve tekrar başa dönülüp hatta tekrarlanacak şekilde daha böyle dikkati arttırma manasına gelecek şekilde bir daha tekrar edilebilir. Evet. Bunlar hep dikkatimizi oraya yöneltme adına evet. yapılırsa isabetli olabilecek olan hususlardır hı. diye düşünmek lazım. Evet. Hemen akabindeki 11. ayette hocam Yusuf suresinin bir işman var. La men. Evet. Burada Nasıl? nedir dudağın, hocam? İşmam nedir önce onu hatırlatalım. İşmam dediğimiz olay bir dudak hareketidir hı hı. aslında. Evet. Bu dudak hareketiyle kişinin bu dudak hareketini karşısındaki yani muhatabının da bir ses noktasında hani problem yaşama olan yani mesela duyma engelli olan insanlarımız var. O insanlarımızın da belli şeyler dikkatine çekebilmek maksadıyla o dudak hareketini göstermek maksadıyla yapılan bir şeydir bu. Hmm. Yine dikkate çekme hadisesiyle hı hı. ilgili olan bir durum. Burada dudağın ileri gidip gelmesi söz konusu. Hı. Fakat tabii ben de şimdi kendimde bir engelli olduğum için buradaki o biraz gönül, gönül, gönül gözünüz gö, görüyor. Gö, görsellik evet. ihtiyacı hissettiren bir hadise olduğu için hı. bu hususta çok başarılı olduğumu söyleyemem kendi adıma. Ama, Ama onu biliyorsunuz tabii. <gülüyor> yapılması gerektiğini yapabildiğim ölçüde yapmaya gayret etsem de hı hı. arzu ettiğim su seviyede değilim yani. Bu suda evet. açık söylemek lazım. Bir evet. de hocam zaten radyoda hani görsellik de olmadığı için evet. e, çok bariz bir şekilde göstermek de imkansız gibi. Şöyle mi hocam? La te'menna değil mi? aslında ha, o. gibi te yapacağız. Te te La te'menuna'dır ama menunadır gibi evet. yapacağız değil mi? Ama te'menuna yapmış gibi te'menna diye geçeceğiz. Yani ü sesi varmış gibi dudakları evet. ileriye doğru hani Hı -hı. küçük Hı -hı. çocuğumuza öpücük verir gibi değil evet. mi? Aynen. La aynen. Evet. o ü Hı -hı sesini aslında hakkını vermiş oluyoruz bir anlamda. Aynen, aynen. tabii. O da çok önemli bir incelikte Yusuf tabii, suresinde. Olur. Başka var mı İşmam hocam Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde? Şimdi İşmam tabii ki vakıf halinde sanırım. Arızı, arızı olan yerlerde var. Evet. Mesela nestein diyoruz ya. Yani. Evet. Aslında nestaeinüdür o. Ama burada vakıf halinde bunu nasıl yap yapacağız? Hı -hı. İşte yani dil, yani dudak bunu hareketle gösterecek. Hı -hı. Sese yansıtmadan. Hı -hı. Bunu şöyle ifade ediyor kıraatçılar. Neste'in kelimesindeki bu nunu Hı -hı. kesmeyin. Nasıl yani? Yani şöyle ki. Mesela neste'in. diye kes, Böyle kes. Hı -hı. kesik bırakmayın. Ha. Buradaki nunun. En Hı -hı. azından o işmamın yapıldığı hissini gösterecek şekilde Hı -hı. biraz tutarak bırakın. Nesta'in... Hani nesta'in nü diyor ya bu. Hı -hı. Yani nesta'in nü, nü, nü'yü nü yapmış gibi. Nesta'in... Evet. Değil mi? Evet, nesta'in... Evet. evet, o nü'yü yapmış gibi. Nesta'in. Deyip kesip atmamak kesip lazım. Kesip atmamak He. lazım diye. Bu nesli'in kelimesi değil tabi sadece. Evet, bu arızı olan yerlerde Hı -hı. yani metti arız neydi? E, durulduğunda ortaya çıkan ve vakfedildiğinde var olan, vas dediğinde de metti tabiye dönüşen. Evet. E, burada Hı -hı. şimdi metti arızların ekseriyetinde var bu. Evet. Yani ötreli hale gelenlerin ekseriyetinde vardır. Bu. Mesela Fatiha'da İyyake na'budu ve iyyake nesta'inu evet, diye aynen. geçiyoruz değil mi? Evet. Aynen. Evet, evet. Bu İhtin İhtina Salatül normalde İhtina'da. Yani orada oradaki hemze Hı -hı. kesrelidir aslında. Hı -hı. Normalde. Kesre derken tabii halkımız belki bunu anlamayabilir. anlayamayabilir. diye mi? İhtinadaki oradaki ha. hemze evet. e, hemzeyi vasıl aslında kesreyle harekeldir. Yani esrelidir. Ama nü'den dolayı nüh diyoruz. E, tabii orası hmm. o zaman ne yapın? E, zammeli olmuş oluyor. Hmm. Yani ötreli olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla işmamın Hı -hı. böyle bir etkisini Hı -hı. daha ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Görmüş olduk, öğrenmiş evet. olduk. Ama salt olarak Hı -hı. bu Yusuf suresinin Hı -hı. içerisindeki bu en belirgin olan tarafı olduğu için Hı -hı. Yusuf suresinin harcındaki bir yerde işmam Hı -hı. yani bu şekilde yok. Hı -hı. Sadece bu vakıflardaki yani arızı mette arız, arız hmm. olan ayet sonlarının ayet değil mi? sonlarını saymazsak sadece Yusuf suresinde ayet içinde var o ayet zaman bu var. Var. He, evet. tek bir yerde evet. bu da çok önemli bir bilgi aslında evet. hem o güb bilgisini evet. hem de bu letemne bilgisini evet. aynı anda vermiş olduk hı hı. İbrahim hocam bir ara verelim Tabii. inşallah devam ederiz. Değerli Burç Efendim dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendim'de. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi'de. Evet, değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bu arada Kur'an Vâdisi'ni internetten de takip edebiliyorsunuz. Canlı yayını kaçıranlar için de internette Burçefem'in programlar arşivinden Kur'an Vâdisi'ne tıkladığınız zaman geçmiş bölümlerin, daha önce yayınlanan bölümlerin takibi de mümkündür efendim. Onu da söylemiş olalım internet adresimizde, web adresimizde www.burcfm.com.tr bunu da söylemiş olalım bu arada. Evet İbrahim hocam, şimdi bu bölümde şöyle bir uygulama yapalım mı? Bu ana evet. makamlar tabii arama makamlar evet. çok 600 evet. küsür tane arama evet. kam olduğunu söylüyor ustalarımız. Ana makam olarak bildiğimiz makamlarla ilgili şöyle kısa ilahi örneği ve hemen akabinde de bir ayetle bir bağlantı yapalım mı? Tabii. Şimdi bizim çoğunlukla e, Türkiye'de kullanılan Cami musikisinde özellikle kullanılan makamlar, evet. e, genel anlamda işte hicazdır, Rast'tır, uşakdır, buna benzer hüseynidir, segah, e, gibi makamlar kullanırız genel Nihavent var. Evet. Nihavent e, cami musikisinde çok fazla kullanılmaz gene e, arada bir gene giriyor. Evet. Yani kullanılan makamlarımızdan biri. Şimdi bunlara uygun şekilde hem ilahilerden sonra ayetlere de yansıtaraktan böyle bazı örneklemeler yapalım. Hı hı. Mesela ilk önce Hicaz makamından başlayalım. Olur hocam. Şimdi Hicaz makamında bir ilahi okuyalım. Bildik yani halkımızın bildiği ilahilerden de özellikle seçeceğim ki yani en azından intibakı kolay olsun diye insanımızın. Şimdi Hicaz makamında sözleri Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait olan bir ilahiye giriş yapalım. Bu şekilde. Buyurun hocam. Buyurun Rahman'ın İmanın Tevhide gel Tevhide Tazelensin İmanın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 118. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة La <gülüyor> Böylece evet, Hicaz, Hicaz makamını... Hicaz bir örnek oldu, evet güzel de oldu hocam. Örneklemeye gayret ettik. Uşak makamında bir e, ilahiyle gene giriş yapacağız Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i uşak makamından Okumaya gayret edeceğiz Evet Ya Rabbena Ya Rabbena Yardım eyle Kıyamette Ya Rabbena Ya rde melekun Ya metta Wa firlana zunubena Ya rde Kıyamette, affirle namjunu bena, yardım beyle kıyamette.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 bu ve bir hu ile bu ve salley kummeen yokecek إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد dahlem âjran kâlima, cedâk Allahu lâ alzîm. Bu da pusak olarak böylece e, okunmuş oldu. Şimdi e, tabi burada makamların bazı birbirleriyle irtibatı hı hı. olan hususlar da var. Hı hı. Mesela Hicaz makamının Karar perdesiyle Uşak makamının ve emsali olan karar makamların karar perdeleri aynı perdelerdir. La perdesi üzerinden karar verirler bunlar. Mesela? Mesela La La si do la La si do re Re do si do re Re do si la La, si, do, re. Re, do, si, do, si, do, si, la. Sol, la. Bu Uşak makamının basit bir seyri. O da şeyde Hicaz makamı da daha çok Re'den güç alır. Üstü perdesi olarak gelir. Mesela. La. La, si, do, la, la, si, do, re, re, mi, re, do, do, re, do, si, si, do, si, la, sol, la. Farkındaysanız, hmm. re, mi, re, do derken, hmm. bir, burada bir Tiz, ufak, değişiklik, burada mi'den destek aldı. Hmm mi perdesinden ve neticede hı hı. kendi seyrini ortaya koymuş oldu. Şimdi diğer makamların da mesela Segah ve Hüzzam makamları hı hı. birbirlerine çok yakındır. Müstehar makamında da buna dahil edilebilir. O makamları işlediğimiz zaman da o irtibatı anlatmaya gayret ederiz. Şimdi Rast makamı bizim yaygın bildiğimiz bir makam. Özellikle minarelerde müezzinlerimiz yani bizler e, ikindi ezanlarını Hı. genellikle rast, makamı rast okuruz. makamından okuruz. O Hı -hı. şekilde tercih edilmiş. Hı -hı. Şimdi tabii bu işin tarihsel e, süreci biraz daha değişebiliyor. Musiki bilginleri evet. e, çok daha farklı araştırmalar ortaya koyuyorlar son zamanlarda. Osmanlı e, kültüründe özellikle e, ezan okuma evet. e, esnasında bizim için... İşte 10-15 seneden beri tertip edilmiş bir anlayış var. Evet. İşte sabah ezanı sabah makamında Hı -hı. öğle ezanı uşşak, ikindi rast, akşam sekah, sekah. yatsıda hicaz evet. diye böyle bir tertip oluşmuş durumda. Bu tertip epey de oturmuş durumda birçok evet. yerde. Hı -hı. Fakat bazı musiki bilginlerinin yapmış olduğu araştırmalara göre Osmanlı döneminde çok daha farklı zengin bir makam, silsilesi kullanıldığını ifade ediyorlar. Yani bu bizim günlük tertibimiz aylarda yani sıra, sıralayarak geliyormuş diye ben duymuştum. Yani, mesela bugün mesela bu beşli tertiple okunduysa evet. e, işte sabah uşak, hicaz veyahut da rast, e, segah, hicaz tertibi hı hı. yarın başka bir tertip bulunuyormuş. He. İşte İsfahan. Şimdi biz bu İsfahan'ı Uşak makamı içerisinde yapıyoruz. Neva. Neva gerçi bütün makamların neşet ettiği ana makamdır aslında. Öyle mi? E, bu bahsettiğimiz Hicaz gibi, efendime söyleyeyim Uşak gibi e, makamların neşet ettiği doğduğu asıl merkez Neva makamdır aslında. Bütün e, Musiki kitaplarında Neva makamı en temel makam. Bu Buna benzer farklı tertiplerle Okurlarmış Oradaki tabii ki özellikle İstanbul'un e, Osmanlı medeniyeti içerisinde yetişmiş olan halkı da e, Bu makamları icra edememiş olsa bile Hangi makamla ezanların icra edildiğini bilirmiş hmm. Ve hangi makamın hangi yöne denk geldiğini de bilirmiş hmm. O şekilde Yapılırmış bu Tabi bir de e, Böyle hani bizim anladığımız gibi de böyle belli bir kalıptan çıkma şeklinde de olmazmış bu. Evet. Ee, minarede okuyan müezzin onu olabildiğince kendi musiki bilgisi çerçevesinde zenginleştirirmiş o makamları. Farklı yerlerden geçkiler almak suretiyle. Şimdi tabii bizim de son dönemlerde yetişmiş olan e, müezzinlerimiz e, hafızlarımız bu icra noktasında epey ileri noktada, noktaya geldiler. Hı hı. Ama ee, yine de tabii ki bizim Osmanlı Hufvaz'ına yetişme şansımız halihazırda hazırda yine yok. Yani onlar bu noktalarda daha, yani, daha değil mi? üstattılar. <gülüyor> tabii bir 600 yıllık bir birikimin neticesidir bu. Evet. Yani dünyaya bir medeniyet inşa ediyorsun. Evet. O medeniyetin de tabii ki getirdiği temel e, kültürler var. O kültürleri de yan yana getirdiğin zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki bizim daha çok çalışmamız icap ediyor. Onların seviyesine ulaşmak için diye düşünüyorum ben naçizane. Evet, evet hocam. Evet. Şimdi rast makamı üzerinde biraz duralım mı? Vaktimiz var değil mi? Şöyle yapalım hocam. Hı -hı. Makam uygulamalarına geçmeden önce programımızı bitirelim. İnşallah bir başka programda onu yapalım. Makam örnekleriyle ayet örneklerine geçişlerimizi bir sonraki bir başka programımızda yapalım inşallah. Sizden söz alalım gene. İnşallah.